Allah Azze ve Celle'nin emirlerine kul iki şekilde karşılık verir. Ya doğru olan yolu yaparak karşılık verir ya da yanlış olan, yasak olan yolu yapmayarak karşılık verir. Ramazan'da bunun da ötesinde bir mana vardır. Ramazan'da Allah razı olsun diye doğru olandan da elini çekersin. Yani oruçluk işi bir mana ile şöyle demiş olur. Ya Rab senin için değil haramlardan helallerden dahi elimi, ağzımı, dilimi çektim. Ne olur benden razı ol demiş olur. Oruçta şöyle bir de lezzet var, dışarıdan bakanın tespit edemeyeceği bir ibadet oruç. Evdesiniz ve tek başınızasınız, diliniz damağınıza yapışmış, mideniz iyice ufalmış, buzdolabında buz gibi su duruyor, dilinizi değdiremiyorsunuz. Annenizin yaptığı yemeklerin enfes kokusu burnunuza geliyor, elinizi uzatamıyorsunuz ve bunu yalnızca Allah ve siz biliyorsunuz. Yani bu hususi hal bir insanı riyadan, gösteriş için yapmaktan, ibadetini teşhir etme halinden dahi kurtarır. Biiznillah. Şimdi Ramazan'da yaptığımız hataları maddeleyelim. Ramazan'da gönüllerin yumuşamasıyla fitreler, zekatlar, infaklarda aynı ölçüde bollaşır. Siz malınızdan verdikçe azaldı zannedersiniz. Bu bir hatadır. Halbuki siz verdikçe malınız ziyadeleşir, malınız bollaşır ve artış gösterir. Birisine sormuşlar, yahu sen nasıl zengin oldun diye. Demiş, Allah verdi, ben verdim. Allah verdiği ben verdim. Hiç yarışılır mı? O kazandı. Hatalardan bir tanesi de sahurda yeme ve içme ezan okunduğu an bırakılması gerekir. Ezanın sonuna kadar vaktimiz yoktur. Eğer bulunduğunuz yerde ezanı duyamıyorsanız imsak vaktiyle hareket edebilir. İmsak girdiği anda yeme içmeden kesebilirsiniz. Sahura kalkmayan bir insan sahura kalkmamayı orucu daha kemal, daha üstün, daha kaliteli hale getirmek gibi algılayabilir ama bu bir cihette hatadır. Çünkü sahura kalkmak bir sünnettir. Çünkü sahura kalkmanın manasında sadece yeme içme meselesi yoktur. Gecenin o karanlığında tefekkür mesleğinin eda edileceği tam o anda Ramazanın, orucun, açlığın ve tokluğun, rızkı esas verenin manasına varmak, ona vuslat etmektir. Sahur vaktinde bu manalar gizli olduğundan sahura kalkmak da bir sünnettir. Hadiste şöyle geçer. Sahura kalkınız zira sahurda bereket vardır. Lütfen orucunuzu gizli tutun arkadaşlar. Her yerde oruçlu olduğunuzu belli etmeyin. Çünkü dışarıda yemek yiyen, white, çaklık, moka içen arkadaşlara çok ayıp oluyor demeyeceksiniz. Çünkü dışarıda insanlar bilmiyor olabilir. Birçok değerlerini kaybetmiş de olabilir. Efendimizin insanlık için ettiği dualardan bir tanesinde Ya Rab onlar bilmiyor diye vicdanları hoplatan bir cümle geçmektedir. Biz neden aynı cümleyle onlara yaklaşmayalım? Demek ki bilmiyoruz. Burada bize düşen kabahati kendimizde aramaktır. Ya Rab onlar bilmiyorlar çünkü ben sahabe gibi kapı kapı dolaşıp onlara bu hakikatleri anlatmadım. Eğer sürekli bir proje yapsaydım, komşumdan, iş arkadaşımdan başlasaydım, gönüllerine, vicdanlarına girerek onlara bu hakikati anlatsaydım, bugün iftar sofrasında da birlikte otururduk. Demek kabahat bendedir dememiz lazım. Hadisi i şöyle geçer. Mahşerde adamın biri tam sorguya çekilecekken biraz da zor bir haldeyken birden birisi çıka gelir. Ya Rab ben bu adamdan şikayetçiyim der. Adam şaşırır. Yahu bana olan olmuş zaten bir de sen çıkıp ne istiyorsun deyince ben senin komşundum. Yanlış işler de yapıyordum ama sen bir gün kapıma gelip de bana hakikati anlatmadın. Bak ben şimdi burada sıkıntılı perişan bir haldeyim. Sebebi de sensin ben de senden şikayetçiyim der. Biz neden bu kadar rahatız ve sahabe neden bu kadar rahatsız? Şimdi anlaşılıyor el Ensari ne vardı da Medine'den kalkıp 93 yaşında bu topraklara geldi. Şimdi daha net anlaşılıyor mu? Yapılan hatalardan bir tanesi de Ramazan'da oruçluyken çok güzel uyunabilir zannederiz. Ama Ramazan bir yatma ayı değildir. Aksine bir cehd ve mücadelenin göstergesidir. Tarihimizin göstergesi, onuru olarak anlattığımız Endülüs'ün fethi bile bu ayda olmuştur. Ve o ayda olmasını hususiyetle öyle denk getirmişlerdir. Çünkü Ramazan rahmet ayıdır. Allah bize bu fetihte de daha çok yardımcı olur zannıyla o aya denk getirmişlerdir. Çok ilginç değil mi? Tabii tabii. Hususiyetle getiriyorlar. Endülüs'ü düşün. Mesela bugün sanatın tarihinde mi? İslam topraklarında mesela bilim meseleleri anlatırdım. Bilim örnekleri verir, ekserisi. bak. Endülüs topraklarından çıkma yani. İslam cihetinde bilim adamlarının ekserisi. Yani bizim fahirlendiğimiz, gururlandığımız o toprakların bu hale gelmesi gene bir Ramazan ayında atılmış tohumu. Çok ilginç. Ama biz yat baba. Bir de şu yanıma yat. Sonra biraz canın sıkılıyor. Bir ibadet yapayım diyorsun. Ne yaparsın ibadet? Facebook gazisi mi olayım? Twitter şehidi mi olayım? Instagram mücahit mi olayım? Öyle değil mi? Biz buralardan yapıyoruz hücumlu. Hiç yok şöyle. Dalayım da derin nereye kadar ya? Kur'an okuyayım ya. Bak okuma kısmını yapanlara da başka bir tehlike bekliyor Sinan yani. O başlı başına öyle durmuyor. Mesela bugün ne yaptın? Bir cüz okudum. İyi de mübarek adam bu cüzden sana hitap eden hiçbir ayet yok. Üstüne alınacağın hayat yörüngeni değiştirecek, hayat mihverini değiştirecek bir tane ayet yok mu üstüne alınacak? Ya şöyle de bir özelliğim vardı. Şu lanet dilim susmazdı hep gıybet ederdim. Hakikat perdesi açılsa et çiğnemiş gibi bir adam olacak. Bu Ramazan'da ben bu özelliğimi çözeceğim. Hadi 10 tane çözme ama bir tane de çözmeyeceksen niye geldi bu Ramazan sana bana? Yanlış açıdan bakınca o da böyle hakikat perdesi. Açık bize nazar etmemiştir. Hakikat buyken mücadele ve cehd etmemiz, ahiretimizi kazanmamız gereken bunca mesele varken biz hala rahat yataklarda yatmaya adaysak yazıklar olsun bize. Neyse biz konumuza dönüp yemeğimizin tuzuna bakmaya devam edelim. Bak bu da acayip yani şakamak şimdi. Oruçlusun değil mi? Bir i̇nsanın dayandığı en son dakikalar, en çok artış olan dakika. Sporda mesela, 8 tekrarda spor yapıyorsun, gücün bitiyor, sonra iki daha ekliyorsun, kas orada patlıyor gelişiyor, değil mi? Okuma yaparken, tam orada manalar birleşiyor, değil mi? Bir üniversite sınavında daha yüksek bir hedef tutturmuşsan ya, gecelerini tam oralarda katıyor. Ramazanın en kıymetli son iki saati belki değil mi? Oruç yaklaşmış, son iki saat. Niye kıymetli? Mecalin kalmamış, iyice patlaşmışsın. Böyle oruç tutan bir adama baksan, böyle yüzü böyle sararıyor. Sanki böyle Allah Azze ve Celle ile arasındaki perdeler daha çok açılmış. Yani manaya müştak bir vaziyette, uygun bir vaziyetle manaya. Şimdi tam o adam son iki saatte, üç saatte o işi çözmesi gerekirken tam orada manayı yakalayacak. Yemekle uğraş. Haydi bakalım, bugün dayılarım bize geldi. Dün biz onlara gittik. Onu halledelim. Böyle yapalım, şöyle yapalım. Yemeğin tuzu. Soframızda çeşitleri arttı. Tam iki saati böyle kaçırsan nasıl olacak? Şeyde de öyle olmuyor mesela. Kadir gecesinden sonra bitiyor ama. Ya tam orada saklıysa? Tam o böyle zahmetin en ziyadeleştiği o iki üç günde saklıysa nasıl olacak? Biz tam oraları dirşan ediyoruz. Sonra diyoruz bu kalbim, aklım niye keşmekeş? E sana gelen her düzeltme imkanında sen onları elini tersiyle itiyorsun. Ne olacak ki? Bilinen yanlışlardan bir tanesi midemizin sadece Ramazan'da oruç tuttuğunda yeterli olduğu düşüncesidir. Çünkü Ramazan'da oruç sadece mideye tutturulmaz. Gözün de oruç tutması, dilin de oruç tutması, kulakların da oruç tutması şarttır. Sen midene oruç tuttursan bir de böyle asabileşip sinirlenenler var ya. Oruçluyum zaten bana elleme diye falan böyle. Yani 2 dirhem Allah verirse sevap alacağız. 20 dirhemini pazarda, çarşıda bitiriyoruz zaten. Yani. Sen orada miden oruçluyken dilinle tutup insanları katletsen, önüne gelenin kalbini kırsan, o oruçtan kalite cihetiyle, hayır cihetiyle acaba ne kalacak? Bir düşünmek lazım. Ya da gözüne de miden gibi hakim olamayacaksan eğer. Değil mi? Onlarda diğer oruçlu olması şart olan huzurlarımız değil mi? Kulakların yani. Sürekli şarkı türkü dinlemeye alışmış kulakların. O gün Kur'an'ı dinlemeyeceksin. Değil mi? Artık hayatıma böyle yön verip değiştirmek istiyorum. Diğer huzurlar oruçlu olmadıktan sonra ne kadar kaliteli olabilecek ki acaba? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Nice namaz kılanlar vardır ki kazançları sadece yorgunluk yani namazdan onlara hiçbir hayır kalmayacaktır. Aynı bu cihette nice oruç tutanlar vardır ki kazançları sadece açlıktır. Çünkü diğer uzuvlarına, diğer hasletlerine, diğer manevi organlarına oruç tutturmadıklarından dolayı öyle bir açlığın yüküyle ahirete giderler. risale Nur'da Said Nursi Hazretleri rahmetullahi aleyh şöyle inanılmaz bir cümle söylüyor. Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sürurlara bashar oluyorlar. Kalp, ruh, akıl, sır gibi de taifin. O mübarek ayda oruç vasıtasıyla. Çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Feyz almaları, bereketlenmeleri. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane, gülüyorlar. Cümleye bak. Ramazan'da mide alıyor ama onlar da gülüyor. Niye? Fezleniyor, bereketleniyor. Asıl gıdaları orada yani o ve mücadelede. Bilirsiniz Efendimiz Aleyhisselam pazartesi ve perşembe oruçları tutar ve özellikle pazartesi tutar çünkü pazartesi ben doğdum Kur'an doğdu der. Yani ikisinin doğduğu gün pazartesi olduğuna pazartesi sorucuna ayrı bir böyle hususiyet gösteriyor Efendimiz Aleyhisselam. Efendimiz Aleyhisselam bu dönemde mukabeleye çok önem verirdi Kur'an'ı karşılıklı okumaya ve Cibril Aleyhisselam'la, Cibril Emin'le karşılıklı mukabele yaptıkları var birkaç defa. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz ama matematiksel hesaplar bizi manadan koparıyor. Biz Kur'an'ın okunma sayısının çokluğunu mananın üstünde tuttukça Nasıl ders alacağız o Kur'an'da? Günde bir cüz okuyacaksın ama hiç ders alıp hayatını hiç değiştirmeyeceksin. Yani faize giriyordum ve Kur'an'dan şu ayetler Allah'a ve Resulüne savaş açar faize girer. Bana artık engel kıldı. Yani ben bu illetten elime ayağımı çekeceğim. Ben gıybet edip, nemmanlık edip komşularımın arasını bozuyordum. Ben bu hususiyetten çekileceğim Kur'an bunu yasaklıyor. Hiçbir şey değiştiremeyeceksin. Niye geldi bu Şurada telefon dursa ve mesaj gelse. Bir insan kaç dakika, kaç saat o mesaja bakmadan dayanabilir. Hadi soralım. Veya şurada bir mektup duruyor. ve bu benim nişanlımdan gelmiş. Ben acaba kaç gün kaç saat o mektuba bakmadan dayanabilirim. İmkanı yok ya. Şurada yayını keserim ama o mektubu açar bakarım değil mi? Sana yaratıcından Rabbinden mesaj geliyor ve sürekli burada duruyor. Hiç mi heyecanlanmaz bir insan? Biz kalp diye ne taşıyoruz orada? Neden heyecanını yitirmiş? Niye yitirecek? Dünyaya heyecanlanan kalp ahirete ait İşler ve meselelerde heyecanını yitiriyor işte. Ahir zaman çocuğumuz böyle olmuş. Yaptığımız hatalardan bir tanesi iftar sofraları çevremizi memnun edip zengin iş adamlarıyla birlikte bir araya gelmek için değildir. İhtiyacı olanların kapılarını çalacaksın. Mahallene hakim olacaksın. Etrafına hakim olacaksın. O Ramazan sofrasında da ihtiyacı olan bir kimseyle dostluğun pekişmezse. Sadece oradaki ekmeğin suya değil yani. Belki seninle olan muhabbete de ihtiyacı var ve buna çok güzel bir sebep, çok güzel bir vesile. Tam orada sen Etrafında bu manada insanları toparlayamayıp sanki bir iş adamları derneğinin yemek ve gala gecesi gibi bir iftar organizasyonu düzenlersen hala böyle küstüklerinin kapısını çalıp ya bana iftara gel demezsen dargınların kapısını bugün çalıp önce sen yapıp bu sevabı ilk sana dayı tam o gün o kapıları çalmayacaksan. Ramazan bize niye geldi o zaman? Madem sofran bereketlensin istiyorsun o zaman sofrana ihtiyacı olanları al ve unutma yıpranan şeyleri düzelten en çok kazananlar olacak. Efendimiz Aleyhisselam bir gün hutbe vermek için minberine çıkıyor. Bu da bir hadis. O minberde üç basamak var ve her basamağa adım attığında amin diyor. Tabii minberde hutbesini verip aşağı inince sahabe merak ediyor. Gülüyor. Ya Resulallah sen üç basamakta da amin dedin. Neye amin dedin? Efendimiz Aleyhisselam diyor ki tam minbere çıkarken Cebrail bana refakat etti diyor. Birinci basamakta dedi ki kişinin anne babası yaşlanırken kişi onların hizmetini görmez, gönlünü hoş etmezse öylelerinin burda Burunu yere sürtsün dedi, ben de amin dedim. İkinci basamağa çıktığımda ise, Bir mecliste senin adın anılırsa ve duyanlar sana sıradan bir adam gibi davranırsa, Sana salat ve selam getirmezse, onların da burnu yerde sürtsün dedi, ben de amin dedim. Üçüncü olarak da Allah eğer bir adamı Ramazan'a yetiştirirse ama o adam Ramazan'a sıradan bir ay gibi davranırsa, Ramazan'ın feyzinden, bereketinden, manasından kendine düşenleri alamazsa o adamın da burnu yere sürtsün dedi ve ben de amin dedimler. Ferah evlerde yaşarken ne olur bu bedduanın içerisine girmeyin. Oruç zamanı yapılan en büyük hata ise o orucu het van.